Kamer Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla O son saat yaklaşmıştır Ve o zaman geldiğinde ay yarılmış olacaktır Bir ayet yani mucize görseler bile hemen yüz çevirir Ve bu da sıradan bir büyüdür derler Kendi arzularına uyarak gerçeği yalanladılar Oysa her iş amacına ulaşacaktır Yemin olsun ki onlara tas tamam doğru hükümler içeren Kendilerini kötülükten engelleyecek haberler gelmiştir Yüz sevirene uyarılar yarar sağlamaz. Sen de onlardan yüz yüzsevir. Bir çağrıcının hoş görülmeyecek bir şeye çağıracağı gün, etrafa yayılmış çekirgeler gibi bakışları perişan bir halde mezarlardan çıkacaklar, boyunlarını o çağrıcıya uzatan kafirler, bu ne zor bir günmüş diyeceklerdir. Onlardan önce Nuh'un kavmi de gerçeği yalanlamış, kulumuzu yalanlayarak o cinlenmiştir demişlerdi. Nuh tebliğden vazgeçirilmeye zorlanmıştı. Nuh Rabbine yenik düştüm yardım et diyerek yalvarmıştı. Biz de boşanan bir su ile göğün kapılarını açmıştık. Yerden de su kaynakları fışkırtmıştık. Böylece bu iki su belirlenmiş bir iş için yani tufan için birleşmişti. Nuh'u levhalar ve çivilerle çakılmış geminin üzerinde taşımıştık. O gemi inkar edilmiş olana... Yani Nuh'a bir karşılık olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Yemin olsun ki o gemiyi bir ibret olarak bırakmıştık. Hani gerçeği hatırlayan var mı? Benim azabım ve benim uyarılarım bak nasıl olmuştu. Yemin olsun ki Kur'an'ı gerçeği hatırlatmak için kolaylaştırdık. Gerçeği hatırlayan var mı? Aad kavmi de Hud'u yalanlamıştı. Benim azabım ve benim uyarılarım bak nasıl olmuştu. Sürekliliği olan kara bir günde onların üzerine... İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seren bir kasırga göndermiştik. Benim azabım ve benim uyarılarım bak nasıl olmuştu. Yemin olsun ki Kur'an'ı gerçeği hatırlatmak için kolaylaştırdık. Gerçeği hatırlayan var mı? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamıştı. Aramızdan bir insana mı uyacağız? Bu durumda biz sapkınlık ve çılgınlık içinde oluruz. Vahiy aramızdan ona mı verildi? Aslında o şımarık yalancının biridir demişlerdi. Yarın yani yakında onlar şımarık yalancının kim olduğunu göreceklerdir. Ey Salih onları imtihan etmek için dişi devenin göndericileri biziz. Sen onları sadece gözetle ve sabırlı olmaya devam et. Onlara her biri kendi nöbetinde sudan yararlanacak şekilde suyun aralarında paylaşılarak kullanılacağını bildir. Onlar arkadaşlarını çağırmışlar. İçlerinden biri hemen ileri atılmış ve deveyi hunharca katletmişti. Benim azabım ve benim uyarılarım bak nasıl olmuştu. Deveyi kesince biz de üzerlerine korkunç bir ses göndermiştik. Ağıla konulan kuru ot gibi olmuşlardı. Yemin olsun ki Kur'an'ı gerçeği hatırlatmak için kolaylaştırdık. Gerçeği hatırlayan var mı? Lut'un kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Lut'un inanç ailesi hariç üzerlerine taş yağdırmıştı. Onları yani Lut'un destekçilerini ise katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtarmıştık. Biz şükredenin karşılığını işte böyle veririz. Yemin olsun ki yakalamamızla ilgili Lut daha önceden kendilerini uyarmıştı ama onlar bu tehditleri kuşkuyla karşılamışlardı. Yemin olsun ki onlar Lutun misafirlerinden ahlaksızca yararlanmak bile istemişlerdi de gözlerini kör etmiştik. Kendilerine benim azabımı ve benim uyarılarıma itibar etmemenizin sonucunu tadın demiştik. Yemin olsun ki bir sabah erkenden onları kararlı bir azap yakalamıştı. Kendilerine azabımı ve uyarılarıma itibar etmemenizin sonucunu tadın demiştik. Yemin olsun ki Kur'an'ı gerçeği hatırlatmak için kolaylaştırdık. Gerçeği hatırlayan var mı? Yemin olsun ki Firavun'un ailesine yani destekçilerine de uyarıcılar gelmişti. Fakat onlar da bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları güç ve kudretimize uygun bir şekilde yakalamıştık. Sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için kitaplarda azaptan uzak olma bilgisi mi var? ''Yoksa biz güçlü bir topluluğuz mu?'' diyorlar. O topluluk ileride bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Aslında o son saat onların buluşma zamanıdır ve o son saat daha dehşetlidir, daha acıdır. Şüphesiz ki suçlular sapkınlık ve çılgınlık içindedir. O gün ateşe yüzüstü sürüklenip kendilerine sakar cehenneminin dokunuşunu tadın'' denecektir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Bizim son saat emrimiz sadece göz açıp kapamak gibi tektir. Yemin olsun ki sizin gibi grupları helak etmiştik. Gerçeği hatırlayan var mı? Yaptıkları her şey kitaplarda yani amel defterlerinde mevcuttur. Küçük büyük her şey onda satır satır yazılmıştır. Muttakiler, duyarlı olanlar, güçlü hükümdarın, yani Allah'ın huzurunda doğruluk makamındaki bahçelerde ve ırmakların kenarlarında olacaklardır.